İyi günler İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Açık Mimarlık Programı'na başlıyoruz. Ben Hüseyin Kahvecioğlu. Ben Hasan Cenkdereli. Bugün bir konuğumuz var Sinan Omacan. Az sonra onu kısaca tanıtmaya çalışacağım ama ondan önce kısa bir duyuru yaparak başlayayım. Bu akşam Pera Müzesi'nde İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün İstanbul Konferansları dizisi içinde Profesör Doktor Afife Batur'un İstanbul konferansları, İstanbul'da sıra evler modellemesi ve akaretler konulu konferansı var. Sinan'ı kısaca Sinan Avacan'ı tanıtarak söze devam edelim. Sinan genel mimarlık ve tasarım faaliyetleri içinde özellikle bir konuya odaklanıyor. Eksim yanlışım varsa kendisi az sonra tamamlayacak. Bu da arkeolojik alanlarda oldukça zor alanlarda mimarlık faaliyeti bu konuda yapılmış uygulamaları ve süren uygulamaları var. Cenk belki sen konuyu biraz açarak devam edebilirsin. Tabii ki bugün aslında konumuz mimarlığın arkeolojiyle ilintili hali öyle de adlandırabiliriz. Onun için de Türkiye'de biraz arkeolojinin durumunu çok geniş kapsamlı olmasa da incelemekte fayda var. Ben biraz notlar aldım bu konuyla ilgili. Sinan amacına sözü bırakmadan önce <gülüyor> biraz daha laf kalabalığı yapabiliriz galiba bu konuyla ilgili. Buyur. Evet teşekkürler Sinan Bey. <gülüyor> Türk... Kültür Bakanlığı'nın web sitesinden de sizin de ulaşabileceğiniz bir kısım rakamlar var. Türkiye coğrafyası bildiğiniz gibi insanlığın uzun yolculuğu sırasında sürekli bir geçiş ve yerleşme noktası. 2009 verilerine göre Türkiye'de 309 tane aktif kazı var ve güncel verilere göre 9272 tane arkeolojik sit alanı bulunuyor. Bunlar tabi ki sadece antik dönem kalıntıları değiller toprak üstünde ve toprak altında da belki bizim bu şimdi dediğimiz ana ait kibrimizden kaynaklanan bir umursamazlıkla baktığımız yazılı ve hatırlanan her şeyi belki de değiştirebilecek izler ve kalıntılar mevcut. E, ve tüm onlar bizlere ya da şöyle diyelim e, onları sahiplenenlere ait aslında e, bu sahiplenme tabii ki öncelikli olarak tarihe dair merak tarihi kabullere dair sorular ile başlıyor sonra keşfetme arzusuyla sabır ve çalışma ile sonra da yorumlama yazma ve paylaşma ile e, oluşuyor e, ve ancak e, korumayla da e, aktarılıyor. Tüm bu sürecin çeşitli aşamalarında e, bazı yapılara, mekanlara e, ya da düzenlenmiş alanlara ihtiyaç duyuluyor. Zaten mimarlıkla da belki bugün konuşacağımız çerçevede burada kesişim e, gerçekleşiyor arkeoloji ile mimarlık arasında. E, bunlar tabii kazı evleri, müzeler, araştırma merkezleri, arkeolojik alan giriş ve hizmet birimleri ve buluntuların çeşitli iklimsel etkilerden korunmasını sağlayan koruma yapıları. E, tabii ki daha artırılabilir bunlar. Ee, i̇nsan için e, araçları icat etmek ve geliştirmek kadar eski bir uğraş olan mekanları düzenleme ve yapı kurma faaliyeti, biz tabii ki şimdi buna mimarlık diyebiliriz, yani kabaca bir çerçeve, ee, Türkiye'de kendi tarihini de ilgilendiren arkeolojinin alanı ile ne kadar ilgileniyor aslında bugünkü e, programın genel çerçevesini bu oluşturacak. Bence bu dillendirilmesi gereken bir soru özellikle dillendirilmesi gereken manzaraya da şöyle bir hızla bakınca zaten görünenler şu tabii kültür politikaları ve işletme kararlarıyla bugünkü durumda olan yani çoğunlukla bu kararların etkisinde gelişmiş olan envanteri belirsiz, güvenliği basına dayansayan sorgu soygunlarla şüpheli, bilgi aktarımı ve tarihi deneyimlemek için sorgulanabilecek mekansal düzenlemelere sahip müzeler, kendi kaderine terk edilmiş, korumasız, e, ziyareti kısıtlayan, yönsüz, yolsuz, temel ihtiyaçlara dair nitelikleri donatılan e, nitelikli donatılardan yoksun öğren yerleri, derme çatma kazı evleri, araştırma merkezleri, ziyaretçi evleri biraz benim karamsar <gülüyor> bakışımdan görünenler aslında. Tabi var olan iyi örneklerinde hakkını yememek lazım sayıları işte de az değil. Ayrıca büyük özveri ve dar bütçelerle tüm bu değerleri gider şekilde ortaya çıkarmaya çalışan sergileyip paylaşmaya çalışan kazı ekiplerinin ve arkeologların hakkında teslim etmek lazım tüm bu manzara içerisinde. Üniversite ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile geliştirilen deneysel arkeoloji programları, yakın zamanda Bilkent Üniversitesi Turizm Grubu ile Kültür Bakanlığı'nın çalışmaları ile öğren yerleri girişlerini konulan bilet satış mağazası, e, kafe, tuvalet gibi birimleri içeren prefabrik üniteler, yerli ve yabancı ekiplerce uygulanan arkeolojik alan koruma yapıları, tarihin nesnesi tüm bu ile karşılaşma deneyimimizi zenginleştirerek ve daha da konforlu hale getirerek yeniden kuran ve aynı zamanda da onların etkin korunmasını sağlayan uygulamalar, Tüm bu özverili çabanın küçük yalı arkeoloji parkı çataloyuk, aşıkloyük ve zoyük Korganları gibi projeleriyle en çok içinde yer alan mimarlardan da Sinan Omcan'la bugün mimarlığın arkeoloji hali üzerine konuşacağız. Biraz uzun oldu belki benim girişim ama <gülüyor> evet, iyi bir giriş ama Onu teşekkür ederim Anlatıyor. bunun için genel bir çerçevesini çizmekte fayda vardı. Şimdi Sinan Omcan'a belki sözü bırakabiliriz kendi uğraş alanı ile ilgili neler yaptığına dair. Merhaba Sinan tekrar. Merhaba. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş geldin. <gülüyor> ee, aslında gayet güzel çerçevesini çizin özetledin gerçekten bu arkeolojik alandaki mimarlık belki ona bir iki şey ekleyebilirim. Ee, o da şu yani bu konunun yani arkeolojik alandaki mimarlık işlerinin genel olarak sadece mimarlık açısından değil sadece arkeoloji açısından da değil ama genel kamuya yani buna duyulan ihtiyaç nedir diye ee, yani arkeoloji Yakın zamanda ancak bununla ilgilenmeye başladı. Daha önce tabii yoğunlukla anlaşılan haliyle ki arkeolojinin kendisi de çok eski bir alan değil tabii aslında. Kazılan alanın içerisindeki önce bulguları taşınabilir ve taşınamaz bulguları çıkartıp bunları belgeleyip gereğince mükemmelen belgeleyip gerekli olanları müzeye gönderip diğerlerini de alanda öylece açık bir şekilde bırakıldı ya da özel bir önlemin alınmadığı ee, oradan çıkartılan kitabi bilginin her şeyden önce yani kitabi bilgiye dönüştürülecek olanın önemli olduğu onun dışında zaten e, arkeolojinin kendi doğasında da olan bir alttaki katmanlara ulaşmak için sürekli diğerlerini tahrip etme yıkma gibi işlerin çok olağan, doğal olduğu sonra da doğanın koşulları altında tahribata bırakıldığı bir süreç bunun dışında arkeolojik alanların Ayrıca yani çok özelleşmiş alan insanları yani uzmanlar, arkeologlar, tarihçiler, mimarlar, antropologlar filan gibi insanlar dışında kamunun da deneyimine açılması aslında yeni bir nispeten yeni bir düşünce yani şöyle böyle herhalde 50-60 yıllık bir şeyi vardır, geçmişi vardır. Bu doğal olarak bu buluntuların hepsi çok hassas kırılgan hem ziyaretçilerin tahribatından hem hava koşullarından kırılgan olduğu için ayrıca bunların tümünün çok değişik coğrafi kentsel bağlamlarda yer almasından dolayı o bağlamlarla ilişkilerin doğru kurulması için elbette bunların bu deneyime açılması için güçlü bir mimari müdahaleye ihtiyaçları oluyor çoğu zaman. Dolayısıyla bu. E, bu arkeolojik kazılarda pek çok uzman gibi aslında mimarın da çok önemli bir rolü var. Sadece bu alanda da değil ama bu alanda özellikle önemli bir rol var. Bu dediğim kazılarda zaten e, onlarca çeşit yani kemik uzmanından işte metal uzmanına taş uzmanına kadar bir yıl insan çalışıyor. Mimar da bunların içerisinde tabii yap, bu alanlar üzerinde özellikle bu e, kamunun deneyimi açılması açısından çok önemli işler yapması gereken bir şey. Ee, bunda dediğim gibi çok 50-60 yıllık bir geçmişi var belki. Türkiye'de aslında o kadar kötü de değil bunun geçmişi. Çok erken ve iyi örnekler var. Yani pek çok yerde bulunmadığı kadar. Ee, kısmen tabii Türkiye'nin kendisinin arkeolojik mirasının çok zengin olmasından <gülüyor> dolayı, deneyim şansının yüksek olmasından dolayı çok erken ve güzel örnekler çok de var. Cansever'in karat. Kar kar kar kar kar o mesela örneğin Halet Hanım'ın, e Halet Çambel'in yani Türkiye'nin ilk arkeologlarından çok... Ee, ondan önce orayı kazan Bosen'den de başlamak üzere çok e, nasıl diyelim ileri görüşlü bir e, davranışı orayı bir e, Karadepi bir açık hava müzesi olarak düşünebilmesi Ve o şekilde baştan itibaren planlaması ve o koruma yapılarının Kazı Evi'nin harikulade mimarisi ee, Böyle güzel örnekler de var bizde bizim ofis atölye mimarlıkta yaklaşık bir 9-10 yıldır bu alan içerisinde yani yaptığımız işlerin bir yarısı bu alanlarda gelişiyor. Bu da <gülüyor> e, tabii doğal olarak bunlar bize hazır iş olarak gelmiş önümüzde yaptığımız işler değil de bu pek çok alana gittiğimiz geldiğimiz öneriler hazırladığımız onların kaynak oluşturduğu bunun için işte kamuoyunda tanıtım yaptıkları daha sonra bazısının kabul edildiği bazısının gerçekleştirildiği bazısının gerçekleştirilemediği böyle bütün bir e, nasıl diyelim gezmeli tozmalı bol görmeli öneri üretmeli ya. bir e, kısmen eğlenceli tabii bu özellikle Anadolu coğrafyası içerisinde böyle bir süreç. Bu harika bir şey için. aslında. Yani mimarın kendine alan açmasına da aslında keyifli bir örnek belki de bu. Çünkü mimarlık fakültelerinde, staj dönemlerinde arkeolojik kazıların bizde staj olarak sayılması belki mimarların yani mimar adaylarının yani Arkeolojiye yaklaştığı bir an ama sadece orada kalması gerekmiyor bu işin. Daha sonrasında hayalleriyle proje geliştirmek üzerine kuracakları bir kısım kendilerine özgün projelerle bu işi daha da derinleştirebileceklerini gösteriyor aslında sizin içinde bulunduğunuz faaliyet. Evet tabii bunu çünkü bizim açımızdan da bu 10 sene yani dediğim gibi bizim önümüze böyle yani biz... Mezun olduğundan endüstri yapıları, konut yapıları, yani e, alışveriş yapıları gibi bir şey içerisinden en iyisi yani biz yani. arkeolojik alandaki yapılara yönelik gibi bir şeyle <gülüyor> çıkmadık. Sadece bu biraz bizim peşimizden düşmemizle, biraz tesadüflerle, biraz hani bizim emek harcamamızla, bir iki şansla böyle bizim kendimize kurduğumuz bir alan oldu diyebilirim kabaca. Hı hı. Ee, şimdi bir soruyla mı devam edelim yoksa müzik arası verelim mi? İkinci Sorunun cevabına aslında. vakit kalmayabileceği için müzik arası verip bence Siz devam edebiliriz. Tamam. tamam öyle yapalım. Jefferson Airplane'den Somebody to Love dinliyoruz şimdi. Biraz enerjik bir parça. Sabah için seçtik özellikle. When the truth is found to be E, açık Radyo'da Açık Mimarlığa devam ediyoruz. Sinan Omacan'la arkeolojik alanlarda mimarlık konusunda sohbete devam ediyoruz. E, bu az önceki söylediklerinden ben e, çağrışımda bir iki şey sormak istiyorum. Bir arkeolojik kazı alanlarının genel ziyarete açılması aslında oradaki mimarlık ihtiyacını biraz daha e, programatik bir yapıya adeta büründürür gibi. Oradan da akma şöyle bir şey geliyor. Bu arkeolojik sit alanları aslında dokunulması en... E, ee, ne diyelim e, nazik müdahaleler gerektiren bir alan yani dokunulmaz alanlar bir taraftan da e, bu yeni e, içeriğiyle beraber biraz daha sanki komplike bir mimarlık konusu haline geliyor. Yani orada bir gerilim sanki e, mimarlığın nesnel olarak var olma zorunluluğu ile var olduğu yere dokunmak arasında bir evet, galiba öyle. bu kritik bir... yani bizim bizim için değişin en zevkli <gülüyor> tarafı evet, bu <gülüyor> bizim <gülüyor> şeyler. <En gülüyor> evet. bir yere en, Evet. <gülüyor> en zorlu tarafı da olabilir Evet Konuda en zorlu tarafı da. <gülüyor> aynı zamanda. Her zaman söyleyeceklerim vardı. Yani, yani merak çünkü bu burada yapılan bu arkeolojik anlarda yapılan müdahaleler elbette çok hafif müdahaleler olması gerekiyor her zaman pek çok anlamıyla. Yani şimdi onları açarım vakiteli evet. verdi ölçüde ama yani basit bir peyzaj düzenlemesi, çok hafif bir çatı yapısı gibi şeyler aslında bu yaptığımız şeyler. Yani yere az temas eden e, silüet içerisindeki etkisi baskını olmayacak olan gün ışığına, iklime çok fazla e, müdahale etmeyecek olan gibi. E, fakat bunu yapmak bu küçük ufak tefek şeyleri yapmak bile baya çok uzun vakitler alıyor. Bizim yaptığımız bir yapı yani ilk bir öneri geliştirmemizden diyelim o, asgari 3 sene, ortalama 5 sene civarında eğer tamamlanırsa bir yapı veya bir düzenleme bu civarda bir zaman alıyor dediğimiz şey işte 500 metrekare bir metrekare bir çatı yapısı aslında basit hı hı. bir şey ama bu dediğin gerilimden e, dolayı yani aslında bunların hepsi hemen hemen e, yani eğimli zemini çok e, sorunlu yani hem taşıyıcı olarak da sorunlu zayıf ...ya da her e, santimetre karesinin altında bir bulgu olan ve bu ne bulgu olduğunu da çoğunlukla bilmediğin... ...güçlü de olsa sağlam temeller atamayacağın. Atamayacağın. Bir evet. e, zaten birçoğu arazide zor iklim koşullarında yapım için hiçbir tesisatı olmayan, altyapı olmayan yerler... ...dolayısıyla aşağı yukarı yani inşaat yapmamak için özel olarak seçilmiş alanlar bunların <gülüyor> evet. her biri. Pek çok açıdan. Kaldı ki şu da var, üzerine yaptığınız... Ee, yapılar, düzenlemeler elbette şu anda sizin e, elinizde yaptığınız şeyler ama altında zaten bundan duruma göre 8 bin, 3 bin, 2 bin, 5 bin yıl önce e, başka bir amaçla yapılmış yapılar var. Onların kendi avraları var, kendi kurdukları çevre var ve onunla kurduğunuz ilişki ister istemez bir ilişki kurmak durumundasınız. Çünkü siz de bir yapısal müdahale yapıyorsunuz. O e, ilişki de çok sorunlu ve her zaman için çok uzun bir teviye bitmek bilmeyen tartışmaları gerektiren şeyler yani bir tane ve bunlar her zaman şöyle bir küçük bir şey söyleyebilirim. Biz bir tane koruma yapısını yaparken çatı dikdört örneğin biz minimuma düşürdüğümüzü ki böyle yani 28 30 metre açıklıklar geçen işte 2000 metreyle 15 metreyle yapılardan bahsediyoruz. Böyle 80 100 metreküp kadar çok minimum diyebileceğimiz kazıyı sahaya aplike edip kazı ekibine gösterdiğimiz zaman onlar dedik ya bu bizim bir senemizi alır hani vaz mı geçsek bu işten ki proje geçmiş kaynak oluşturulmuş her şey sahada az kalsın o gün vazgeçiyorduk mesela bir gün tartıştık sonra tekrar yapmaya karar verilip devam edildi yani her an böyle bir süzgeçten geçerek devam edildiği için çok yavaş ilerleyen şeyler ama işin güzel tarafı da bu oluyor çoğunlukla çünkü her sefer kararlarınızı tekrar tekrar gözden geçirmek zorundasınız aynı zamanda buna imkanınız da var demek oluyor bu yani Bizim tarafımızdan da bu e, zorunluluklar aynı zamanda bir tasarımsal beklentilerin yüksek olmasından dolayı e, aynı zamanda bir tasarımsal alanını açıyor önümüze. Yani bizim elimizi de bir anlamda serbestleştiriyor. Hı. Bir yandan daraltırken bir yandan kendi yani bunun için daha değişik e, yani yapım malzemesi, teknikleri gibi şeyleri deneme imkanımız oluyor. Bir takım deneyler yapabiliyoruz, uğraşabiliyoruz. O tasarım alanı geniştirmesi de bizim... ...genişletmesi de bizim açımızdan tabii bir asıl bu işi yapmakta e, tam zevk aldığımız... ...özellikle bu alanın üzerine eğilmemizi sağlayan şeylerden biri. Bir şey kafama takıldı bunları anlatırken... ...burada bayağı aslında sofistike bir mimarlıktan, zamana yayılarak yapılabilmesinden falan bahsediyoruz. E, bu kazı alanları da çoğunlukla devlet ya da resmi kurumların e, kontrolünde olan alanlar... Hani bir başka açıdan da aslında mimarlık yapmak için sorunlu süreçler de karşısına çıkabilir. Ama bu söylediklerinden sanki böyle bir durum pek yok gibi anlıyorum. Yo, tabii yani ki. bunun işvereni kim daha doğrusu şey yaparsak hani biraz açarsak. İşvereni temelde kazı ekipleridir aslında. Buna çünkü... böyle mimari programatik bir süreç ayırmak, bütçe ayırmak falan gibi konular herhangi bir teknik gerekliliği yerine getirmenin ötesinde bir yere geçirmek. Tabii bunların işvereni temelde bütün kazı alanlarındaki asıl sorumlu o kazı alanı için e sorumlu olan kazı ekibidir. E ama o kazı ekibinin arkasında çoğunlukla burası için Kültür, Kültür Bakanlığı bakanlar. bazen de özel sponsorlar oluyor. Yani yapının maliyetlerini karşılama içerisinde ama bizim tabii bunları tartıştığımız koruma uzmanları, arkeoloji ekibindeki içerisindeki değişik uzmanlar yanı sıra işte koruma kurulları, mühendisler ayrıca bunların yapının asıl sahibi olan işte ilk kültür müdürlükleri filan gibi bir yığın prosedürel evet. işleri de oluyor. O yavaşlığı biraz da bu bütün bunların hepsini tek tek ikna etmek zorunda oluşumuzda getiriyor tabii zaten. Enteresan bir şey aklıma geldi benim. Daha önce da aramızda tartışmıştık aslında. Yani bu yapıların yapıldıktan sonra şöyle diyelim Andolu coğrafyasında hiçbir yerin ortasında enteresan bir çatı stüktürü oluşmuş oluyor mesela. Çevresinde yaşayanlarla olan ilişkisi Nasıl hiç onlara dair geri dönüşler aldınız mı? Genellikle bu e, kazı işleri yazın olduğu için ve onun dışında arkeolojik alanlar pek ziyaret edilmediği için bunlar kışında ziyaret edilmesini sağlıyor ve aslında çok da iyi oluyor. Yani e, çevre özellikle yerel e, diyelim o ildeki e, insanların kış boyunca da öğrencilerin okulların falan ziyaret etmesini sağlıyor ve çok olumlu tepki alıyor doğrusu. Hı. Ama gerçekten dediğim gibi peyzajın ortasında öyle... Bir yabancı bir cisim gibi duruyorlar çoğunlukla. Harika. Ya, yani bizim yaptığımız kış ziyaretlerini hatırlıyorum da çeşitli vesilelerle e, hala da zaten yani üniversitede ya da üniversite dışında yaptığımız e, yokluğun ortasına doğru yürüyen 30-40 kişi ve garip bir tepenin üstüne çıkar ve onun içerisindeki o kazalarıyla karşılaşır. E, biz, ben de bir defa şeydi e, yani uzaktan arabayla gelirken yönümü şaşırmıştım da yani bizim sahanın sağ tarafta olması beklerken solda bir yapı gördüm dedim a Aynı bizimki demeyiz. Yani bir sera yapmışlar. <gülüyor> ne kadar garip bir sera yapmışlar gerçekten. İlginç olabilir. Biraz kullandığınız teknolojiden, malzemeden bahsedebilir misin? Bu sera deyince. Bir taraftan bunlar tabii o da göreceli bir kavram. Hani kalıcı, geçici olması falan gibi. Arkeolojik alanda, binlerce, on binlerce yıllık alanda geçici dediğimiz 150 sene evet. mesela. <gülüyor> yani kazıların 100 sene sürdüğü dikkate alınırsa yani yapılıyor. 20 30 aslında. sene kadar sürüyor kazı projeleri evet. yani herhalde en azından. Dolayısıyla geçici dediğimiz şey bile aslında pek de geçici değil. Ama çoğunlukla zaten sergiye yönü daha çok yani kazının korforunu arttırmak bunun işlevlerinden bir tanesi ama bir taraftan da sergiye yani kazı işlevi bittikten sonra bile onun sergiye açık kalması, devam etmesi için kullanılacağı planlanıyoruz ki çoğu öyle planlanıyor. Onların da o zaman daha kalıcı olmasından söz edebiliriz. Ama geri dönüşümde yani sökülebilir, gerektiğinde sökülebilir olması temelde her zaman beklenen bir koşul. yani Ama e, bunun yanı sıra bir de oradaki e, arkeolojik alanla ilişkisi sebebiyle e, kendisinde bir hafiflik, geçicilik hissi de genel beklenen şeylerden bir tanesi tabii. O biraz daha anlamsal, kavramsal bir Hafiflik geçicilik yani örttüğü koruduğu alandan baskın olma olmama gibi bir durum mu? Evet o o açıdan böyle bir e, hafiflik bekleniyor Hı. teknik olarak bir hafiflik. Onun dışında tabii e, o alanla ilişkisi açısından onun e, bu tabii arkeologlarla çok uzun uzun hakikaten Konuştuğumuz, tartıştığımız ve çok farklı şekillerde tepkiler alan ve şey yaptığımız bir konu gerçekten. Yani açılımı çok uzun sürebilecek bir konu. Yani o arkeolojik alanla kurduğu ilişkiler açısından. Onda yapının hafifliği tabii pek çok anlama gelebilir. Yani bizi bunu şey yapmak için mesela yani bunlar çoğunlukla da büyük açıklıklı yapılar olduğu için işte ahşap yapılar yani laminas ahşap yapılar ya da e, çelik yapılar gibi hani hafif şeylerle e, strüktürler olarak e, çok açıklık geçen ve ince malzemelerle kabuk oluşturan işte tekstiller ince polikarbonat plastik malzemeler gibi şeylerle bunları deniyoruz ama diğer anlamsal e, açıdan şey yaptığımız zaman e, bunun yapının aslında bir şekilde arkeolojinin kendi görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Yani bu ortaya çıkan buluntular elbette çok güzel ama onların öylece durup da sergilenmesi diye bir şey söz konusu değil. O hoş olurdu ama maalesef ama bir yok şey yok. Ama yok e, Hiçbir şey mümkündü Yani kaldı ki bu tarih öncesi Kerpiç, hmm. Panadolu, Anadolu yapıları falan bunların tabii hiç söz konusu değil. Yani kimyasal koruma yöntemleri bazı taş mimari için şey olabilir ama orada da geçerli olan mozaikler, duvar resimleri gibi şeyler hassas. Onlar için de mümkündü. Yani iklim koşulları, güneş, rüzgar, toz gibi şeylerden bunları mutlaka korumak gerekiyor. Kaldı ki vandalizm zaten bir türde kendi başına yeterli tahribata sebep olacak bir şey. Bunları korumak için bu yapıları yapmak yani zorundasınız ya da bu düzenlemeleri diyelim genel olarak sadece yapısal olma, yani bir örtü olmak zorunda değil ama bu Dolayısıyla bunun arkeolojinin kazarak ortaya çıkarttığı şeyleri için ya tekrardan geri gömme veyahut da sergileme kamuğunun deneyimine açma için olası şeylerden olasılıklardan bir tanesi olduğunu kabul etmek ve eğer hakikaten bunu kamu deneyimini açmak istiyorsanız bu e, yapısal müdahalelerle ilişkisinde kabul edip ona göre o ilişkinin ancak doğru yerde doğru müdahaleleri yapıp yapmadığından bahsedebiliriz Evet, bana şu yönü çok etkili geliyor aslında. Galiba süremiz de daralıyor ama hemen şunu söyleyeyim çok kısaca çok sınır şartlarda koşullarda bir mimarlık. İster istemez mimarlığın belki pek çok şeyinden arındığı için çok etkili oluyor. Yani ben bu bir mimar deformasyonu ile olabilir. Arkeolojik alanlar kadar bu strüktürler ilgimi çekebilir gittiğimde. Yani daha baskın gelebilir çünkü geçtiği açıklık, malzeme çözümleri yalınlığı. Ee, belki blokta bunların resimlerini paylaşırsın e, Mutlaka, bizlerle. E, dolayısıyla o açıdan bakınca mimari olarak e, ne diyelim mimarlığın bi, bir yönde sınır halini aslında gösteren bir çalışma alan olarak çok ilgimi çekiyor. Çok küçük şey yapayım evet bir de Cenk'in de bahsettiği şey de var. Yani bunlar doğal olarak mesela bizim e, ancak kentte görebileceğiniz hassasiyetlere sahip bir takım yapılar. Yani böyle kırda bir. Demin öyle <gülüyor> şey olarak söyledim ama yani hani Serada ya da köy evinde göremeyeceğiniz incelikte teknikler, malzemeler gibi. Yani dünyanın dört bir yanından toplanmış malzemeler ve tekniklerle yaptığımız bir yapı. Buna birden böyle bir bozkırın ortasında bir tepenin yamacında aniden başka etrafta yani sadece işte yani bir dere ve otlayan hayvanlar varken sadece böylesine hassasiyet içeren bir yapıyı görmek de şaşırtıcı oluyor ama benim... Mesela kendi ilgim de o böyle şeylerdir zaten. yani Şehir içerisinde ama örneğin e, yani deniz feneri gibi yapılar evet. diyelim kabaca. Mimarlığı deneyimini ya da deneyimlemeyi enteresan bir noktaya taşıyan bir alan bence. Özellikle bu açıdan da çok ilginç. Yani bunu konuşmaya fırsatımız olduğu için ben çok seviniyorum. Artı bunları konuşmaya fırsat verdiğin için Sinan Omacan bu yapılarla sana çok teşekkür ediyoruz. Bugün de burada olduğun için. Ee, evet, hocam, sizin... Süremiz doldu galiba ee, Teşekkür ediyoruz Sinan Çok küçük bir ekleme lütfen. daha yapayım Tabi burada bizim mesela bu alanlarda çalışmamızdaki Şeylerden bir tanesi de Buradaki biz işverenler diyelim kabaca Bu kazı ekipleri, kazı başkanları Ve e, Kültür Bakanı Onların Bu e, Genel işveren şeyi içerisindeki profilleri de tabii bizim bu tartışmaları yapmamıza imkan veriyor. Tamam, tamam ya. Aslında Bana, o da çok bizim için çekici belki onlara da evet. evet bu tartışmaları yapmaya imkan veriyor. Yani başka durumda çok gereksiz görünebilecek tartışmalara vakit ayırmayı, para ayırmayı imkanlı kılabiliyor. Evet. Aslında onlara da teşekkür etmiyoruz çünkü bunu herkes de yapmıyor Değil nihayetinde. Var, Her kız da yapmıyor. Programın sonuna geldik. Evet. E, blogumuzu hatırlatalım. acikmimarlik.blogspot.com e, Çeşitli e, imajlarla e, bugünkü programın yine görsel açıdan zenginleştirmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederiz Sinan hocam Evet Sinan Umacan'a teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.